Aûzu billahi min şeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehdihillahu fele muzilleh ve men yudlil fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd feinna estaqal hadîs kitâbullâh ve hayral hedîyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Tefsir dersimize Rahman Suresinin 46. Ayetinden devam ediyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle Mealen şöyle buyuruyor. Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Allah Teala makamından korkan ve farzlarını yerine getiren müminler için iki cennet vaat etmiştir. Mücahit dedi ki, burada günah işlemeye karar veren ve Allah'ın makamını hatırlayınca o günah işlemeyi terk eden kişi kastedilmektedir. Katade Rahimallah da, burada makamından korkarak Allah için amel edip gayretle gece gündüz kulluk eden müminler kastedilmektedir dedi. Ebu Derda radiyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde kısa anlatırken, Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır buyurduğunu işittim. Dedim ki, "-Zina etse ve hırslık yapsa da mı ey Allah'ın Resulü?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa "-Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır." buyurdu. İkinci defa ben zina etse ve hırslık yapsa da mı ey Allah'ın Resulü dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü defa "-Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır." buyurdu. Ben yine zina etse ve hırslık yapsa da mı ey Allah'ın Resulü dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu D burnu sürse de buyurdu. Buna Nesai, Sünenül Kübra'da Ahmet, Kitab-ı Tevhid'de i̇bn Zeyme tefsirinde Taberi, Taha-ü Şerh-ı Muşkilli rivayet etmişlerdir. 47. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 48. Çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahiptirler. Katade dedi ki bu iki cennet diğer cennetlerden daha üstün ve daha geniştir. 49. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. 51. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 52. İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır. 53. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 54. Astarları ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. Her iki cennetinde meyve devşirmesi yakındır. İbn Abbas Radyalı bu ayette geçen ve cennetten dağın kavli meyveleri yakındır demiş demiştir. 55 Şu halde Rabbimizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 56 O ikisinde de bakışlarını eşlerinden başkasına çevirmeyen, onlardan evvel ne bir insanın ne de bir cinnin asla dokunmadığı eşler vardır. İbn Abbas radıyallahuna kasiratut tarf kavli eşlerinden başkasına bakmayan ve eşlerinden başkasına görünmeyen demektir. Vallahi onlar açılıp saçılarak çıkmazlar ve Başkalarını gözlemezler. Eşlerinden önce onlara ne bir insan ne de bir cin yaklaşmıştır. 57. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Katade dedi ki, onlar yakut gibi şeffaf, mercan gibi beyazdırlar. 59. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? İhsanın karşılığı ihsandan başkası olabilir mi? Muhammed bin el Hanefi Yeraynullah dedi ki bu ayet iyiyi de kötüyü de kapsayan bir ayettir. Taberani dedi ki yani la ilahe illallah diyen iyi ve kötüleri kastediyor. Mücahit dedi ki ayetin anlamı la ilahe karşılığı cennettir demektir. 61. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 62. O ikisinden başka iki cennet daha vardır. Ebû Musa Eşari Rahimullah radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Gümüşten olan iki cennet vardır ki, kapları ve o cennetlerin içindekiler gümüştendir. Altından da iki cennet vardır ki, kapları ve o cennetlerin içindekiler altındır. Adin cennetinde onlar ile Rablerine bakmaları arasında ancak onun yüzündeki kibriya, ululuk perdesi vardır. Bunu Bukhara ve müslim civar etmişlerdir. 63. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 64. İkisi de yemyeşildirler. i̇bn Abbas radyalanma bu ayetteki mutha kelimesi ikisi de yemyeşil demektir diye açıklamıştır. 65. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 66. İkisinde de suları fışkırıp akan iki pınar vardır. İbn-i Abbas radyalanma, naddâhatân kelimesi su fışkıran demektir. Yani pınarları fışkırır. 67. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 68. İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır. i̇bn Abbas radyalanma dedi ki, ''Cennetteki hurma ağaçlarının gövdeleri yeşil zümrüt, dalları kırmızı altındır. Yaprakları da cennet halkının giyeceğidir. Cennet halkının gömlekleri ve elbiseleri ondandır.'' Meyveleri küp gibi olup, sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve tereyağından daha yumuşaktır. Aynı zamanda çekirdeği de yoktur. 69. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlüler vardır. Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İri gözlü huriler cennette şarkı söyleyerek şöyle derler. Siz güzel, yüzleri güzel dil, dilberleriz. Şerefli eşler için saklandık. Bunu İbn-i Şeybe Zeya'l-Makdis'i sıfatul cennede Beyhak Elbas ve Nuşur'da rivayet etmişlerdir. Elbani Sayhul Cami'de sayı olduğunu belirtmiştir. İbn-i Ömer radiyalanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet halkının kadınları kocalarına daha önce kimsenin işitmediği güzel seslerle şarkılar söyleyecekleridir. Onların söylediği şarkıların içinde şu sözler de vardır. Biz hayırlı güzel kadınlarız. Biz şerefli kimselerin eşleriyiz. Onlar bizi göz aydınlığı olarak görürler. Onların söylediği bir başka şarkının sözleri de şöyledir. Biz ebedi kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz güvende olanlarız, korkmayız. Biz kalıcılarız, sefer etmeyiz. Bunu Ziyaülmaktisi Muhtare'de ve Sıfatül Cennet'e, Taberani Evsat'ta, Ebu Naim Sıfatül Cennet'e rivayet ettiler. Elbani Sayıül Cemde sayı olduğunu belirtmiştir. 71. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 72. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş horiler vardır. E Musa Leşari dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki cennette bir çadır vardır, içi oyulmuş bir incidir ve genişliği 60 mildir. Mümin için bu çadırın her köşesinde birbirlerini görmeyen bir eş vardır. Müminler onları bir bir dolaşır. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yetmiş üç, şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yetmiş dört, bunlara onlardan önce ne bir insan dokunmuştur ne de bir cin. Ertağ bin Münzir şöyle e, demiştir. damrabin Habibe cinler cennete girecek mi diye soruldu. Dedi ki evet, bunun tasdiki Allah'ın kitabındaki şu ayettir. Onlara daha önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Cinlerin erkekleriyle kadınları için ve insanların erkekleriyle kadınları için. 75. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 76. Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanırlar. İbn-i Abbas radyalanma bu ayetteki Refrefin Hudrin kavlinde meclisler, yani oturulan meclisler ve Abkari Hisan kavlinde yere serilen yaygılar kastedilmektedir. 77. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 78. Şurada. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Enes radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir halkada oturuyordum. Bir kişiler namaz kılıyordu. Bu kişi ruku ve secde ettiği zaman şadet getirip, ''Allah'ım senden istiyorum, hamd ancak sanadır. Senden başka ibadete layık, hak ilah yoktur. Sen teksin ve ortağın yoktur. Sen bolca veren, gökleri ve yeri yaratansın. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay ve ey kayyum, senden istiyorum.'' diye dua etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu kişi Allah'a kendisiyle dua edildiğinde kabul ettiği ve kendisiyle istendiğinde verdiği ismi azam ile dua etti. Buna Ebu Davud, Nesai Ahmet, e, El Esma ve Sıfatla, Beyha, sen İsnat'la rivayet ettiler. Sevban radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz bitirdiği zaman üç defa istiğfar edip şöyle derdi. Allah'ım sen selamsın, selamet sendendir, sen mübareksin ey celal ve ikram sahibi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh, Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet etti. Ey celal ve ikram sahibi diye dua etmeye devam edin. Bunu da Tirmizi sayısızla rivayet etmiştir. 56. sure Vaka suresi Mekke döneminde nazlı olmuştur. 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Vaka meydana geldiği zaman İbn Abbas radıyallahu anha dedi ki El Vaka et taam ve saha ve benzerleri kıyamet gününün isimlerindendir. allah Teala bunu büyütmekte ve kullarını sakındırmaktadır. 2- Onun meydana gelişini yalanlayacak yoktur. Katade dedi ki, kıyameti engelleyecek ve onu geri çevirecek yoktur manasındadır. 3- O alçaltıcıdır, yükselticidir. Katade dedi ki, her düzlükten ve tepeden iner, uzaktaki ve yakındaki işitir. Sonra bazı kavimler Allah'ın ikramında yükselir bazı kavimler de Allah'ın azabında alçalırlar. 4. Yeryüzü bir sarsılışla sarsıldığı zaman. İbn Abbas radyalanma, rucced kelimesi sarsılmak demektir dedi. 5. Ve dağlar bir parçalanışla parçalandığı zaman. İbn Abbas radyalanma ve busset kelimesi parçalanmak demektir diye açıkladı. 6. Derken toz haline toz halinde dağıldığı zaman İbn-i Pasvad'ın anlatma Heba'en kavli güneş ışığı içindeki toz zerreleri demektir. Katade ise rüzgarın sağa sola savurdu, talaş gibi dağılması kastedilmektedir dedi. 7. Ve sizler de 3 sınıf olduğunuz zaman. Katade dedi ki burada kıyamet günde insanların konumları kastedilmektedir. 8. Sağ asabı. Nedir sağ asabı? Katade dedi ki onlara neler vardır? Onlara neler hazırlanmıştır demektir. Ayette kastedilen Dokuz sol asabı nedir sol asabı? Katade dedi ki onlara neler vardır? Onlara neler hazırlanmıştır demektir. Ebu Zerrad yalanc dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya semaına yükseldiğimizde sağ tarafında bir takım karaltılar, sol tarafında da bir takım karaltılar bulunan oturan bir adamla karşılaştık. Bu adam sağ tarafına baktığı vakit gülüyor, sol tarafına baktığı vakit ağlıyordu. Salih Nebi ve Salih evlada merhaba dedi. Ben ey Cebrail bu kimdir diye sordum. O, bu Adem aleyhisselamdır. Şu sağ tarafındakiler karaltılar e, ile sol tarafındaki karaltılar onun soyundan gelen oğullarının ruhlarıdır. Sağ tarafında bulunanlar cennetlikler, sol tarafında bulunan karaltılar ise cehennemliklerdir. Bu yüzden sağına baktığı zaman güler, soluna baktığı zaman ağlar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet, bu da Cennetliklerin ve cehennemliklerin önceden belli olduğunun, e, tayin edilmiş olduğunun delillerindendir bu hadis. Evet, burada sağ ve sol asabı sayıldı. Üç gruba ayrıldığı belirtiyordu. Bir de 10. ayet, öne geçenler, öne geçmiş öncülerdir. Katade dedi ki, burada her ümmetten öne geçenler kastedilmektedir. Osman bin Ebi Sevde dedi ki burada mescide ilk olarak giren ve Allah yolunda savaşa ilk çıkan kişi kastedilmektedir Yani hayırda öne geçenler, öncü davrananlar kastelilmektedir dedi. 11. İşte onlar yakınlaştırılmış olanlardır. 12. Naim cennetleri içindedirler. 13. Bir ümmet öncekilerdendir. Mücahit bu ayette geçen sülle kelimesi ümmet demektir dedi. 14. Biraz da sonakilerdendir. Ebu Üreri Radyalan dedi ki, bir ümmet öncekilerdendir, biraz da sonrakilerdendir ayetleri indiği zaman bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına ağır gelmişti. Bunun üzerine bir ümmet öncekilerden, bir ümmet de sonrakilerdendir ayetleri nazıl oldu. Vakı 39-40. ayetleri nazıl oldu. İleride gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben sizin cennet halkının dörtte biri veya üçte biri olmanızı temenni ederim. Hayır, siz cennet halkının yarısını teşkil edersiniz. Diğer yarısından da pay alacaksınız. Yani cennet halkının yarısı, yarısından daha fazlası tamamen bu ümmetten olacak. Diğer kalan kısmında şimdiye kadar, bu ümmet gelene kadar geçmiş nesillerin iman edenlerinden oluşacak. 15-15 Dizilmiş tatlar üzerindedirler. İbn Abbas radyoalanma mevduune kelimesi dizilmiş demektir dedi. Mücayit ise bu kelimeyi altında işlenmiş manasındadır dedi. 16 onların üzerine karşılık olarak yaslanmışlardır. 17 kalıcı kılınmış gençler etrafında dolaşır. Etraflarında dolaşır. Mücahit, muhalledun kelimesi ölmeyen demektir. Yani huld kelimesinden türeme kalıcı olma manasında. 18. Kaynağından testiler, ibrikler ve kadehler. Mücahit dedi ki, ebarik kelimesi kutlu olan, bir ekvap kelimesi ise kutsuz olan kaplardır. i̇bn Abbas radyalanma, ma'in kelimesi şarap demektir dedi. 19. Ondan başları da ağrımaz ve akılları da giderilmez. Katade dedi ki, bu şarapla başları ağrımaz ve bu şarap onlara sarhoşuk vermez. 20. Arzulayacakları meyveler. 21. Ve canlarının çektiği kuş eti. Enes radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyduğunu rivayet etti. Cennette deve boyunları gibi olan ve cennet ağaçlarında yayılan yani onlardan otlanan kuşlar vardır. E, Bekir radıyallahu 3 defa yalan Resulü bu kuş çok zariftir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onu yiyen ondan daha zariftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa söyledi. Sonra buyurdu ki, senin de ondan yiyenlerden olmanı umarım ey Ebu Bekir. Evet, bunu Ahmet Ziya Tirmizi rivayet etmiştir. Huzeyfe Radiyallahu anh'den de benzerini e, Beyhaki Elbas ve Nuşur'da rivayet etti. 22 ve iri gözlü huriler. Hasan el basri dedi ki, hurilerin gözlerinin karası simsiyah, akı da bembeyazdır. 23- sarmalanıp gizlenmiş inciler misali 24. Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere 25. Orada ne batıl ne de yalan bir söz işitirler i̇bn Abbas radıyallahu anh'a kelimesi batıl demektir te'simen kelimesi ise yalan demektir 26. Selam selam diye bir sözden başka 27. Sağ asabı nedir sağ asabı katade dedi ki yani onlara neler vardır ve neler hazırlanmıştır manasındadır 28. Dikensiz sedir ağaçları altında. İbn Abbas radıyallahu anh'a mahlut kelimesi dikensiz demektir. Onun dikensiz oluşu çok meyve tutmasıdır demiştir. Ebu Umami radıyallahu anh, şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Allah bedevilerle ve onların soru sormalarıyla bize fayda sağlamaktadır derlerdi. Bir gün bir bedevi gelip ey lan Resulü. Allah Kur'an'da rahatsız edici bir ağacı zikretmiştir. Oysa ben cennette sahibini razı edecek bir rahatsız edecek bir ağaç olacağını düşünmemiştim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ne ağacıdır diye sorunca Bedevi dikenli sedir ağacıdır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah dikensiz sedir ağaçları buyurmuyor mu? Allah onun dikenlerini yok edecek ve her dikenin yerinde bir meyve kılacaktır. O öyle meyveler verecek ki her bir meyvesinden 72 renk yiyecek çıkacaktır ve bir diğerine benzemeyecektir. Bunu hakim ve El-Baas da rivayet etti. Utbe bin Abd'u İbne İbnü'l-Bedavut, Baas Taberani ve Ebunaym hilyetül rivayet etmişlerdir. 29. Meyveleri birbirine girmiş ağaçlar altında. Katade dedi ki burada muz ağaçları kastedilmektedir. Mücahit dedi ki burada muz ağaçları kastedilmektedir. Onun gölgesinden ve meyve salkımlarından hoşlanırlar. 30. Uzayıp giden gölgelerde. Ebu Hürer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cennette öyle bir ağaç vardır ki, bir binekli onun gölgesinde 100 yıl yol alır ve onu geçemez. Yani onun tamamını e, dolanmış olmaz. Dilerseniz uzayıp giden gölgelerde ayetini okuyun. Bukhar ve Müslüm rivayet etmiştir. 31 ve sürekli akan su yanında, 32 ve birçok meyveler arasında, 33 ardı arkası kesilmeyen ve asla yasaklanmayan, 34. Yükseklere kurulmuş döşeklerdedirler. 35. Gerçek şu ki biz onları yeni bir yaratış ile yarattık. Katade Raymolla inşaen kelimesi yaratmak demektir. Yeniden var etmek demektir dedi. 36. Onları hep bakireler olarak kıldık. Ayşe radıyallahu adam ensardan yaşlı bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Resulü Allah'ın beni cennette kılmasın için dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılar cennete giremeyecektir buyurdu ve namaz kılmaya gitti. Sonra geri döndüğünde Ayşe radıyallahu anh'a bu sözlerin yaşlı kadının ağırına gitti deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Durum dediğim gibidir. Allah onları cennete sokacağı zaman onları bakireler olarak sokacaktır. Bunu Taberani Efsat'ta, Ebu Naim Cennede, Cennet'e, Behaki Elbas'ta rivayet etti. Said bin de Mürsel olarak Hennat kitabı ı de, Hasan Elbasir'de Mürsel olarak Tirmizi Şemail'de beyhak El Elbas'ta rivayet etti. Rivayetlerin tarihlerin toplamıyla sayıh olmaktadır. Elbani Gayetül Meram kitabında tarihlerin toplamıyla sayıh olduğunu belirtmiştir. 37 Eşlerine düşkün yaşıtlar İbn Abbas radyalanma Uruben kelimesi aşıklar demektir. Etraba kelimesi ise yaşlılar demektir. 38 sağ asabı için, 39 bir ümmet öncekilerdendir, 40 bir ümmette sonrakilerdendir. 41 sol asabı, nedir sol asabı? 42 içe işleyen bir ateş ve kaynar bir su içerisindedirler. 43 ve kapkara bir dumanda gölgededirler. dumandan gölgededirler. İbn-i Abbas radyalanma ve zillim min yahmum kelimesi dumandan gölge demektir demiştir. 44. O serin de değildir, hoş da değildir. de dedi ki, konum olarak serin değil, manzara olarak da hoş değildir. 45. Çünkü onlar bundan önce nimetlerin içinde olan kimselerdi, yani dünya hayatındayken. i̇bn Abbas radyalanma, mutrafiğin kelimesi nimetler içinde demektir, dedi. 46. O büyük günah üzerinde de ısrar ederlerdi. Mücahit dedi ki, Yusirru'nun kelimesi devam ederlerdi, ısrarla devam ederler demektir. Elchins kelimesi de günah demektir. 47 ve biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı tekrar diriltileceğiz derlerdi. Yani yeniden dirilişe de iman etmezlerdi. 48 önceki atalarımız da mı? Yani onlardan mı diriltilecek? 49 deki şüphez öncekilerde, sonrakilerde. 50 bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacaklardır. 51. Sonra gerçekten siz ey sabık olan yalanlayıcılar. 52. Siz elbette zakkum ağacından yiyeceksiniz. i̇bn Abbas radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet zakkumdan bir damla yeryüzündeki denizlere damlatılsa elbette ki dünyadakilerin yaşantısını bozardı. Peki ya yiyeceği zakkum olan nasıl olur? Bunu hakim İbn-i Banziya ve başkaları sayısına da rivayet etmiştir. 53. Ve o ağaçtan karınları dolduracaksınız. 54. Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz. Ebu Hureyre Radyalan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cehennemliklerin başlarından aşağı hamim dökülecektir. Hamim içine işleyecek ve karın boşluğuna varacak. Karın boşluğunda ne varsa hepsini silip süpürecek ve ayaklarından çıkacaktır. İşte sahır budur. Sonra eski haline tekrar dönecek ve bu işlem böylece devam edip gidecektir. Bunu Ahmet, Tirmiz ve başkaları Hasan İslat'la rivayet ettiler. 55. Susamış develerin içişi gibi içeceksiniz. İbn Abbas radyalanma el-him kavli susamış deve gibi demektir. İkrime elhim kelimesi suyu içtikçe soyan, kanamayan hasta deve demektir. Yani suya bir türlü kanamıyor, doyamıyor böyle bir hasta deve demektir. Ebu Derdar Radya şöyle rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Cehennemlik olanlara, azaplarına eşit biçimde açlık verilir de, doyurul doyurulmalar için yardım isterler. Kendilerine zari denilen, Acı ve kuru dikenler ikram edilecektir. O dikenler ne besler ne de açlığı giderir. Raşiye 6-7 ayetlerinde belirtilir bu. Sonra yine doyurulmalarını isterler de kendilerine boğazdan geçmeyen dikenli yemekler ikram edilir. Müzemmül 13. ayetini belirtilir bu da.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 diyecekler. Allah da onlara alçaldıkça alçalın, yıkılıp kalın orada. Susun, konuşmayın benimle diyecektir. Bunlar da Mü'minun 106-108. ayetlerinde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Her kurtuluş çaresinden ümitlerini kesecekler. İşte o zaman bağırışıp çağrışmaya pişmanlığa ve yazıklar olsun bize demeye başlayacaklardır. Bunu Tirmizi Hasan İslat'ta rivayet etmiştir. 56 İşte bu onların din gününde ziyafetleridir. Din karşılık demektir. Yani karşılık gününde e, bu inkar edenlerin ziyafetleri bu azap olacaktır. 57. Sizi biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz? 58. Şimdi dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz? 60. Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim ölümüze geçilmiş değildir. Mücahit dedi ki önceden öleni de sonradan öleni de biz takdir ettik demektir. 61 Benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde yaratma husunda. Mücahit ve nunşî kavli sizi dilediğimiz gibi yaratık olarak var etmek demektir. 62 Andolsun ilk yaratmayı bildiniz. ibrette düşünmeniz gerekmez mi? Mücahit dedi ki en neş etul kavli daha siz hiçbir şey değilken sizi nasıl yarattığımızı bilirsiniz demektir. Katade dedi ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını halktan kimseye sormadınız. Ancak Allah Adem Aleyhisselam'ın çamurdan yaratılmasını haber vermiştir. 63. Şimdi ekmekte olduğunuzu gördünüz mü? 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? 65. Dileseydik onu gerçekten bir ot kırıntısı kılardık da pişman olurdunuz. Hasan Basir dedi ki, ve Katade de aynısını söyledi. Tefekkehun kelimesi pişman olurdunuz demektir. 66. Doğrusu biz azap gördük. Katade dedi ki, lemugramun kelimesi azap gördük demektir. 67. Hayır doğrusu biz mahrum bırakıldık. Mücahit mahrumun kelimesi bize büsbütün yasaklanmıştır demektir dedi. 68. Şimdi içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? 69. Onu siz mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Mücahit dedi ki, el müzn kelimesi bulut demektir. 70. Dileseydik onu acı kılardık. Peki şükretmeniz gerekmez mi? 71. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? 72. Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? 73. Biz onu hem öğüt ve hatırlatma hem de yolculara fayda kıldık. i̇bn Abbas Radyalanma, Tezkirat'ın kelime, kelimesi büyük ateş için hatırlatma demektir. Yani dünyadaki bu ateş cehennemdeki ateş için bir hatırlatmadır. Ee, Lilmukvin kelimesi yolcular demektir dedi. 74. O halde azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Uhbe bin Amir radıyallahu an dedi ki, bu ayet nazlı olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunu rükûnuzda söyleyin. Yani Subhan Rabbiyel Azim sözünü rükuda söyleyin. Buna Ebu Davud Darimi Ahmet İbni Ba ve başkaları Hasen İslat'ta rivayet ettiler. 75 Hayır yıldızların mevkilerine yemin ederim. Katade dedi ki burada yıldızların batıp kaybolduğu yer kastedilmektedir. El Basri dedi ki kıyamet günde yıldızların sönüp dağılması kastedilmektedir i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar yağmur gördüler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı insanlar şükredici olarak bazıları da kafir olarak yani nankör olarak sabahladı. Bu Allah'ın rahmetidir diyenler olduğu gibi şu ve şu yıldızlar doğru çıktı diyenler de oldu. Bunun üzerine hayır yıldızların yerlerine yemin ederim ki vaka 75. ayetinden size verilen rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? 82. ayetine kadar nazil oldu. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh yine dedi ki Kur'an tek seferde Kadir gecesinde dünya semanına indirildi. O yıldızların yerlerindeydi. Sonra Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onu bir bir ardınca indirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirilmesi tek seferde oluyor. Dünya semanına yani o yıldızların mevkilerindeydi. İşte o ayetlerin yeri geldikçe Allah azze ve celle onu Resulüne Pey ayet ayet indiriyordu. Bunu söylüyor İbn-i Abbas radyolarına. 76. Şüphesiz bu eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. Evet. Az bir bölüm kalmış Vak'a suresini tamamlamak için. 77. O elbette pek şerefli bir Kur'an'dır. 78. Korunmuş bir kitaptadır. Mücahid dedi ki Kur'an toprak ve tozun dokunmasından koruma altında olan kitaptadır. 79 temiz kılınanlardan başkası ona dokunamaz. Mücahid dedi ki burada kastedilen meleklerdir. Burada zaten la suhu illel mutahharun yani temiz kılınanlar diye zikrediliyor. Bazıları bu ayete dayanarak işte Kur'an'a abdestsiz olarak, cünüp olarak dokunmanın caiz olmadığı ifade ediliyor diye iddia ediyorlar. Bu söz konusu değil. Mutahharun temiz kılınanlar, melekler kastediyor mutahharun. Abdest alanlar ise mutatahhirin tatahhur kalıbında zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde. Nitekim Mücahit bunun meleklerin kastedildiğini söylemiştir bu ayetle Said Bin Cüber dedi ki burada semadaki melekler kastedilmektedir yani o levh-i mahfuzdadır Kur'an-ı Kerim korunmuş bir kitaptadır levh-i mahfuzdadır ona temiz kılınanlardan yani meleklerden başkası dokunamaz yani o cinler şeytanlar o levh-i mahfuza müdahale edemez bir şeyi değiştiremez herhangi bir ayet değiştiremez manasındadır. Ebu Aliye dedi ki burada kastedilen sizler değilsiniz yani insanlar değil sizler günah işleyen kimselersiniz demiştir. Yani insanlar günah işleyen kimselerdir. Burada mutahharun ile kastedilen meleklerdir diye şerde diyor. Katade dedi ki burada kastedilen alemlerin Rabbinin katında ulandır. Sizin katınızda olan Kur'an'a ise necis müşrik ve pis münafık dokunmaktadır. Yani burada kastedilen e, şayet insanlar olsaydı e, burada bir haber var. Yani buna necis olan kafirler dahi dokunabilmektedir. O zaman kastetim bu değildir diyor. 80, alemlerin Rabbinden indirilmedir. 81, şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Mücahit dedi ki siz onlara yardım ederek kendilerine dayanmak mı istiyorsunuz demektir. 82, ve rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kalıyor, kılıyorsunuz? Seyyid bin Halid el-Cüheni radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Hudeybiye'de sabah namazını kıldırdı. Semada geceden kalma alamet vardı. Namazı bitirince insanlara dönerek şöyle buyurdu. Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki kullarımdan bazı mümin bazı kafir olarak sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş ve yıldızları inkar etmiş olarak sabahladı. Şu ve şu yıldız ile bize yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş ve yıldızlara iman etmiş olarak sabahladı. Bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Muaviye el-Leysi radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıtlıktaydılar. Ve Allah Tebarek ve Teala onlara rızkından bir rızık indirdi. onlardan da müşrikler oldular. Denirdi ki bu nasıl oldu diye Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Şu ve şu yıldız sayesinde yağmurlandık dediler. Bu sebeple müşrik oldular. Bunu Ahmet ve Ebu Davudet Tayali'si, Hasen İslat'ta rivayet etmişlerdir. Yani e, her şeyi dünyada meydana gelen, kainatta meydana gelen her şey illa e, kevni bir takım sebeplere dayandıranlar yani buna ilim demeye başladılar. Yani ilmi açıklama, bilimsel açıklama demeye başladılar. Bunlara bir reddiye vardır. Ee, yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Halbuki rızkı veren, yıldızları yaratan ve e, yağmuru indiren, rızıkları indiren Allah Azze ve Celle'dir. Bu modern bilim dedikleri e, safsatacılar ise her şeyi Allah'tan bağımsız bir şekilde açıklamak zorunda hissederler kendini. Bir şeyi Allah'a mı ona ilim demiyorlar. Buna başka bir şey diyorlar kendilerine göre. 83 Eğer canım boğaza dayanma zamanı olmasa. 84 ki siz o sırada bakıp durursunuz. 85 Biz ona sizden daha yakınız ancak görmezsiniz. 86 Eğer karşılık görmeyecekseniz İbn Abbas Radyalarına gayri kelimesi hesap görmeyecekseniz demektir. Yani bu Medin'in buradaki bir ...din kelimesinden... den borç demek mesela... E, ...din kelimesi de... ...bu manada hesap günü... ...diye tercüme ediliyor... ...medinin burada aynı manada... ...aynı kalptan gelen bir şey... ...aynı kökten gelen bir kelime... ...İbn Abbas Radyalanma da bunu açıklıyor... 87. eğer doğru söylüyorsanız... ...onu çevirsenize... ...yani o ölüm anını... ...canın o boğaza dayandığı zaman... ...yani onu geri çevirseniz de eğer doğru sözlüyseniz 88 eğer o yakın kılınanlardan ise mukarrep kılınanlardan ise 89 artık rahatlık istirahat ve naim cenneti vardır. İbn Abbas radıyallanma feravhun kelimesi rahatlık ve reyhanun kelimesiyle de istirahat kastedilmektedir. Ebu Katade radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberken bir cenaze geçti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rahat etmiş ve kendisinden rahat edilmiş buyurdu. Biz Allah'ın Resulü rahat etmiş ve kendisinden rahat edilmiş ne demektir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümin kişi Allah'ın rahmetine kavuşarak dünyanın yorgunluğundan ve eziyetinden rahata kavuşur. Facir kuldan ise insanlar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahat ederler. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ettiler. Kabir Malik radiyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin ruhu Allah onu diriliş gününde cesedine döndürünce kadar cennet ağacına bağlı bir kuştur. Bunu Malik, Muhatta'da Ahmet, Nesai ve İbn-i Mace sayısınatla rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bütün cehennemlikler aslında cennette kendileri için hazırlanmış olan yerlerini görürler ve keşke Allah bize hidayet verseydi de cennete girebilseydik derler ve bu durumları onlar için bir pişmanlık olur. Bütün cennetlikler de aslında cehennemde kendileri için hazırlanan yerlerini görürler ve eğer Allah bize hidayet nasip etmeseydi biz bunu bulamazdık derler. Bu da Allah'ın onların Allah'a şükretmeleridir. bunu Nesai, Taberi ve Hakim. Hasan İslat'tan rivayet etmişlerdir. Bu sabit bir şey. yani Herkes için, her kulu için. Bir cennette bir mekan, bir de cennemde bir mekan vardır. Şayet kişi iman üzere ölürse e, o cennetteki mekanına kavuşur. E, ve e, daha önce geçmiştik galiba Meryem suresinde miydi? Varisler, varis kılınırsınız diye. Ebu Hürer radıyallahu anh'den gelen rivayette e, Allah Resulü böyle açıklıyordu. O kafirlerden, yani kafirlerin cennetteki yerleri var ya, onlar oraya konamayacak. Müminler o kafirlerin cennetteki yerlerine varis olurlar. Kafirler de aynı şekilde müminler için tayin edilen cennemdeki yerlerine varis olurlar. Kâfir olarak ölenler. Öyle herkesin cennette ve cennemde yeri vardır. Bu konudaki rivayetler mütevatirdir. Yani e, ölüm meleklerinin gelip de işte sorguya çekmesi, sorgu meleklerinin gelmesi, sonra sorguya çekmesi, o sorgudan sonra işte eğer cennetliklerdense o kimse, müminlerdense, bak burası senin cehennemindeki yerindi. Allah seni ondan korudu. Şimdi cennetteki yerine bak denilir o kabirdeki kimseye. E, bu şekildeki rivayetler mütevatirdir, sabittir yani. 90 Ve eğer sağ asabından ise, 91 artık selam sana sağ azabından. Kata dedi dedi ki o Allah'ın azabından selamettedir. Allah'ın melekleri de ona selam verir. 92 ve eğer o yalanlayan sapkınlardan ise 93 artık kaynar sudan bir ikram vardır. Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki Falan oğlu filan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söyledi. Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Bunun üzerine sahabeleri ağlayarak ''Biz ölümden hoşlanmıyoruz.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bu böyle bir şey değildir. Kişinin ölüm anı gelince eğer yakın kılınanlardan ise rahatlık, istirahat ve naim cenneti vardır. Kişi bununla müjdelenince Allah'a kavuşmayı ister.'' Allah da ona kavuşmayı ister. Ama yalanlayan sapkınlardan ise artık kaynar sudan bir ikram vardır. Kişi bununla müjdelenince Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Bunu Ahmet Hasan İslâm'da rivayet etmiştir. Berabi Nazip radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem facirin ruhunun kabzedilmesinden bahsederken şöyle buyurdu. O semaya yükseltilir. Uğradıkları hiçbir melek topluluğu yoktur ki bu pis ruh kimindir diye sormasınlar. Onlar dünyada isimlendirdikleri isimlerin en çirkiniyle falan oğlu filandır derler. Nihayet onu dünya semana ulaştırırlar ve dünya semanın kapısının açılmasını isterler. Ama semanın kapısı açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu ve buyurdu ki Allah Teala bunun amelini yerin en alt katında bulunan sitcinde yazın buyurur ve onun ruhu aşağıya atılır. Bunu Tayalisi Ahmet, Ebu Dağut ve başkaları sayısınatla rivayet etmiştir. 94 ve kızgın ateşe atılma da 95 bu kesin haber verenden başkası değildir. Mücahit dedi ki Hakkul Yakîm kavli kesin haber demektir. Katade dedi ki Allah Teala Kur'an'da bildirdiklerinin kesin bilgiler olduğunu göstermedikçe yaratıklarından hiçbirini bırakmayacaktır. Mümin kişi dünyadayken iman eder ve bu imanı kıyamet günde kendisi için fayda sağlar. Kafir ise kendisi için fayda sağlamayacak olan kıyamet günde iman eder. Yani Rabbinin takım alametlerini, kesin delillerini gördükten sonra artık onunla da imanının faydası olmayacaktır. 96. O halde Rabbini o büyük ismiyle tesbih et. Evet, Vaka suresi de böylece. Tamamlanmış oldu. Allah izin verirse 57. sure ve suresiyle bir sonraki ve devam edeceğiz. ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve